okiden ev almayı düşünen veya ev alan izleyicilerimiz var. Her sene memur maaşına endeksli zam geliyormuş diyor. Bu faize girer mi veya tefetefe faize girer mi diye birçok sorumuz var. Hayır. biraz önce de program başında bir soruyu cevapladığımızda dedik ki para bir mübadele aracı ve değer birikimidir. Mübadele aracı ve değer birikimi ise her yıl her yıl paranın değer kaybını önlemek ve onu mümkün olduğu kadar değer kaybına uğramadan alacağını alabilmek için Tokim bunda bir ne yapar? Tefe tüfeye göre bir ayarlama yapar. Bu sık sakıncası yoktur, caizdir. Artı bu tür belirsizlikler, buna biz fıkıhta karar diyoruz ama halkımız anlaması için, bu tür belirsizlikler taraflar arasında bir münakaşaya, bir e, kavgaya sebebet vermeyecek derecede basit ve taraflarca tahmin edilebilen, öngörülebilen meblalar olduğu için e, akdin esasına bir zararı olmaz. Dolayısıyla da TOKİ'den Müslüman kardeşlerimizi rahat bir şekilde ev, ev almaları caizdir. Bu yapılan ödemeler de tefetüfeye bağlı olarak yapılan ödemeler de faiz kapsamına girmez.